Zilka ayatul Kur'an ve kitabun mubin. Tasiin. <Sessizlik> Şunlar Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Hudau ve busra lil mu'minin. Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يُق۪يمُونَ O mü'minler ki namazı hakkıyla ifa eder, zekatı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler. اِنَّ <gülüyor> Biz, ahirete iman etmeyenlere, yaptıkları işleri süsledik. O yüzden onlar, körenmiş bir vaziyette bocalar dururlar. اُولَٓئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ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 her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir. اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ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 ısınmanızı sağlarım. Oraya varır varmaz, birden şöyle nida edildi. Ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feyiz ve bereket verildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir. Ya Musa, innehu enallahu'l-aziz-ul-hakîm. Dinle Musa, ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım. Ve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 Hakikaten onlar, yoldan tam çıkmış bir güruhtur. <gülüyor> Mucize ve belgelerimiz, bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde, ''Bu besbelli bir büyü.'' dediler. وَجَحَدُوا <gülüyor> Vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde sırf kibir ve haksızlık sahibiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların Bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a hamd olsun dediler.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 düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu hatta izaa teu ala vadin nemle kalat nemletu ya eyuhen neml kalat nemletu ya eyuhen nemlu dukhlu maskenukum la yahtimenkum süleyman <gülüyor>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 sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi? Allahu la ve rabbul arşil azim. Halbuki o en geniş hükümranlığın ve o en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur bakalım dedi Süleyman Doğru mu söyledin yoksa yalancının tek misin bunu anlayacağız hada thumma da Sen şimdi şu mektubumu götür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 ''Onlar, biz güçlü kuvvetliyiz, savaşçı milletiz. Ama yetki sizindir. Değerlendirip münasip gördüğünüz emri verin.'' Dediler.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 İstilacılar hep böyle yaparlar. وَاِنِّي فَنَاظِرَةٌ الْمُرْسَلُونَ Bunun içindir ki ben şimdi onlara bir hediye gönderip elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim. فَلَمَّا Elçi Süleyman قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال Elçi Süleyman'a gelince o elçiye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 Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız. قال يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِي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 Hem de zayıt güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim. <gülüyor> فَلَمَّا رَآهُ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 tevhid dinine girmesini engellemişti çünkü o kafir bir millete mensuptu. قيل له ذخر الصرح حسبته وكشفت عن قال صرح من قالت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 لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ Ey halkım! dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz? قَالُوا اِخْطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ قَالَا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 Şehirde dokuz çete vardı ki bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı. قَالُوا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 Bak, işte onların tuzaklarının akibeti nasıl oldu. Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik. Bak, işte onların tuzaklarının akibeti nasıl oldu. Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik.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 اَاِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle.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 قُلِ الْحَمْدُ De ki hamd olsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı yoksa O'na ortak saydıkları şeyler mi?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 Elbette olmaz ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar. Emmen yucibul muddar iza daa ve yekşifus suu ve yec'alukum hulafal ard a ilaahum ma Allah qalilan ma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 Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur Elbette olmaz. Allah müşriklerin şirk koşmalarından münazededir. Ami yada ul halqa thum mayyiduh ve mi yuzukum min al sema ve al adu aila allah.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 Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir. Deki, hele dünyayı bir dolaşın da suçlu kafirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün? وَلَا Sen onlardan ötürü sakın üzülme. Ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma. وَيَقُولُونَ مَتَى İddianızda doğruysanız, bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler. Kul asâ De ki acele istediğiniz o azabın bir kısmı belki de ensenize binmek üzeredir. Ve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 اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrail oğullarına anlatmaktadır. وَإِنَّهُ وَرَحْمَةٌ Hem Kur'an, müminler için hidayet rehberidir, rahmettir. اِنَّ رَبَّكَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ Senin Rabbin, onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten o Aziz ve alimdir Mutlak galiptir her şeyi hakkıyla bilir O halde yalnız Allah'a güven Çünkü tuttuğun yol gerçekliği meydanda olan hak yoludur. اِنَّكَ <Sessizlik> Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْي an ضَلَالَتِهِمْ sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yakın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.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 Ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar. Hatta izâ câ'û kâl bi âyâtî ve lem tuhîtû bihâ 'ilmen ve lem tuhîtû bihâ 'ilmen emmâzâ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 ateşe yuvarlanırlar Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız İnname ma'amtu en a'bud al-baldade alladhi harramaha wa kullu shay'in Wa an akuna min al-muslimin an quran